Olsalım, soksuz bir şey. Şimdi çok ödedim. Evet, şuna bakın. Bazen cenazede görüs, tabutun üstünde bir kişi etki vardı, Üstünde yazar. Her can ölümü tadıcıdır. Bakın, can diyor. Korkuyor. Her can ölümü tadıcıdır. Sizi bir imtihan olarak hayır, yani hayretmek ile de şey ile de deniyoruz. Her ikisi de denem, imtihan. İyilimiz yani de olsa, zaramız da olsa imtihan. Zaramızı da of, öf dememek lazım. İyilimiz de, de olsa da, onunca da koltuklarını kapatmamak lazım. Her ikisinde de tevaziyle kaç lazım. O şiirin o şiirin arkasında mutlaka bir hayır vardır. Allah bizi işlerine imtihan eder ama şey vermez. O şiiri sonra alır gider. O okutan da seni sana bir göm, bir göm, ama bir da şey diyor. Şeyini göremez. Aslında şeydir. O da o da iyindir. Onun için e, bir başımıza bir şey geldi mesela Allah cezan nereden bir başa bana böyle Dettar etmemek lazım. Demek ki bir sebep var ki bunu eminim o zaman hayatımız daha normale dönecek. O, e, sinir bozukluklarımız, asap bozukluklar falan bir teşek demektir. Bir sebep var ki bu bana geldi. Ona bunu, bunu kurtulmanın çaresini arıyorum. <gülüyor> Etrafı yakıtlık bükte manan yok. Bunu, bunu kırmakta mana yok. Bu demek ki bu Allah'ın bana verdiği bir şey beni deniyor. Benim olgunlaşmam için bunu başıma verdi. Merak etme o senin başın daim kalmaz. Gider. Ama sende o zaman biraz daha olgunlaşmış olursun. Şerleri daha normal kabul etmiş olursun Sevmişti haberlerinde. Hemen bir de hopbalık e, müzdeflamaya gerek yok. Orada normal bir, bir kabul edecek. Demek Allah'ım, ve hoş hoşnut etmek için bir sebep var, hep bunu bana verdi. Her can ölümü tadıcıdır. Sizi bir imtihan olarak, hay ile de, şer ile de deniyoruz. Hani, bir, ya, bir, bir, bir, bir, bir şey vardı, Arafzat bin toplandık, bir vakit imzaları, Ağulü Bağla, hep bunların sonuçları bunlar. Nihayet yine ancak bize döndürüleceksiniz. Oradan geldik, oraya dönecek. Başka bir gideceğimiz yok. Dünyadan da bir gideceğimiz yok. Gene gel nereden gelirse oraya gideceğiz. Bunu geçen hafta bu büyük izahı okumuştuk. Şimdi hazırlatmak bahsede hatırlamayı sokuyorum. O Küfür edenler, şimdi o küfür eden de büyük bir camiye Hz Peygamber de küfür ettiler, ondan evvelki Peygamber'e de küfür ettiler. Yani şehrin hayra küfrü bu. sade Hz Peygamber değil, bütün Peygamber'e küfür ederek aralarından. O küfür edenler, seni gördükleri zaman, yani işte söz Hazreti Peygamber'e ama eskiye de aynı zamanda. Gördüğünüz zaman seni istisa, alay etmek mevzuundan başka bir şey edilmezler. Sadece, sadece seni alay ederler, böyle kendine tatmin ederler ama asıl zarar kendilerine Bu değil mi? Sizin Tanrılarınızı diline dolayan bu mu derler? Onlar birbirlerine konuşuyorlar küpvedenden bile onların tanrıları bir putlar. Üstü putları var. O putlar, onların tanrıları. Sizin tanrılar dili dolan, dili dolan, onların bu mu? Yani Hazreti Peygamber'i göstererekten bu mu diyorlar? Olaydı Hazreti, Hazreti Peygamber'le bu olay Değerli. Halbuki çok esirgeyici Allah'ın indirdiği Kur'an'ı inkar edenler onlardır. Asıl alay edilmesi lazım gene yani onlar. Onlar der, onların ta kendileridir. İnsanlar sanki aceleden yaratılmış. insanlar acıydır, acelecidir. Bir an evvel işim olsun bitsin. Trafikte bile insan yol, yol vermezler. Yani ben gidin ben gidin abi. Yani Onu da birbirine çarptı rese. Kazalı. Orientala abi. Şimdi bile yolda gelen Ahmet Hocam önüne araba geçti. Bizim garımızdan geçti, önüne sürdü. Sağ sol, sol şeyden geçti. Biz üç saniye, 5 saniye sonra geçsen ne olur? Allah'ım. İnsan aceleci. İnsan, insanlar sanki aceleden yaratılmış. Size ayetlerimi göstereceğim? Hele o kadar acele etmeyin. Burada ayetler dedi şu, dünyada mağlubiyetinizi, perişanlığınızı, ahalette de cehennem ezabını göreceksiniz. Peygamberler atlayacak alay etmeye gerek yok. Onun ne olduğunu bilmeden onunla alay etmeye gerek etsin. Bu bizim hayatımızda da öyle. bilmediğin bir mevzuyu bize söylediği zaman istisayar ediyoruz. Ay'a bile çıktılar, ay'a çıkacak. Bile. İstisnatik adamlar. Dalga geçtiğimiz yok. Mündemada çölüne indir, orada bilmem ne? Ama yani bugün teknoloji, ilim ilerledi. Bunları kabul etmek lazım. Oraya çıkmayacak demiş şey yok. Hazreti Mevlana Hanım böyle bir sözü var dedi. Senin Ay'a çıkman Hazreti Peygamber'in mirası gibi değildir diyor. Sen teknoloji sayesinde Ay'a çıktın. O kendinden çıktı oraya mukesse edilir mi? Demek ay çıkacak. Oymiş. <gülüyor> Eğer doğrucu iseniz derler bu tehdidin tahkuku ne zaman? Şimdi Hazreti Peygamber onları azapla cehennemle tehdit ediyor ya. Ay yok bakalım cehennemi azabı görelim. Görelim. Ama Allah ne diyor? Acele etmeyin. O ne gelecek? O bir gerçek. O küpedenler edenler yüzlerinden ve arkalarından saran ateşi demek ateş dört bir tarafta saracak ateşi. Hiçbir sürede men e, edemeyecekleri de yardım göremeyecekleri zamanı bil, bilseler. Yani öyle bir yer ki, başka yardım, yardım yok, yine yardım Allah'tan, başka başka hiçbir yardım geleceği yok. Cehennem çukurdan çıkmak mümkün değil. <gülüyor> Yalnız şunu söyleyeyim bakın, hep bu cehennim, Allah cehennem ateşi diyor, bu bu ateş manada olabilir. Sana öyle basa biri ki Allah, cehennemi ararsın onu yapma Ama Allah üzere üzerine maddede anlatır, anlatmış, yani. İnsanlar şey yani çeşit çeşit, kimi öyle anlar, kimi böyle anlar. Allah herkes anlayabileceği dilden konuşmuş. Bu cehennem azabı. cehennemde de var. O dedi cehennem de var, cennet de var tabi. Yani sadece öyle durup kalmak lazım. Belki bu onlara yani alay edenlere ansızın gelecek. De kendilerini şaşırtacaktır. Yani kıyamet tabi hemen hemen gelecek yani birden yavaş yavaş gelmeyecek. Belki alametler olacak ama asıl darbe birden gelecek. Şaşacaktı. Artık onu reddetmüktedir e, olamayacaklar. Onu reddetmek imkanına sahip olamayacak. Onu o o kuvvete bulamayacaklar. Gibi onlara mükket de veremeyecekler çünkü mükket. Zamanda çok çok verildi. O çok mühdet mü mü mü mü verdi Allah bize çok mühdet verdi. Hepsine hayır, hayır, hayır e dediyse bir gün karşımda onu görürsün. <coughs> Ad olsun Allah yemin, yemin ediyor. Ad olsun senden evvelki peygamberlerle de istisar edilmişti hazitunusla edildi. AZD Lüft'ten edildi. Hz. İbrahim in. Şimdi kaç tane derken okuduk Hepsinden alay ettiler. De alay etmek oldukları şeyler de kavimlerinin içinde iftira eden ve maskaralayan kendilerini kuşatmıştır. O alay ettikleri mevzu, mevzular o alay edenlerin kendilerini dört bir taraftan kuşatmış. Burada maskara sözü aslında çok kötü bir söz. Mesela rezil, aşağılık. Hani biz küçük çocuklara maskara falan deriz ya, öyle kediye maskara falan derse sevilmeyi, tatlıdır, maskara falan der. Öyle değil. rezil aşağılık, insanlar maskaralık. De ki, Allah'ın geceleyin, gündüzün gelebilecek azabına karşı o çok esirgeyeceği kendinden, Allah'tan başka sizi kim koruyabilir? Bir küçük çocuk döversin. Anası döver. Ama çocuk başkasına gitmez. Gene git anasına yapışır. Ondan görecek. Başkasından böyle geri mi katılacak? Allah da öyle. Allah'ın cezamızı belirtiyor ama gidip yine Allah'ın rahmetini isteyeceğiz. Ya Rabbi yeter artık bunu bana diyeceğiz. Başka yerde geliştik bir, bir, bir yardım yok. Peygamberin de aşağı şabatını Allah izin verirse o da şabat edecek. O, o da var. Allah şöyle bir şey, beni en çok kuş, e, kocadan surya hukuktur. O da Allah'ın hadi peygamberi tehdidi var. Hangi seriyatta sen işlemli şefat ediyorsun? O da Allah'ın e, peygamberi izni verirse şefat. O izni verdi çok çükür. Şefat edecek. Ama başta Allah'ın emri var. Sizi kim koruyabilir? Hayır. Onlar korkmak şöyle diyorsun, Rablerini hatırlayıp anlattan bile yüz yüz çevirirler. Onlar e, gene İnatlarında devam ediyorlar. Muhakkak ki cezalarını bulacaklarında Allah'ın vaadi öyledir. Yoksa onları bize karşı müdafaa edebilecek. Şimdi Allah o, o alay edenlere diyor ki yoksa o alay edenleri bize müdafaa edebilecek. Hani bak Avukatlar müdafaa eder ya Edebilecek, başkaca tanrılarım var. Taptıkları o nesneler, o nesneler, ağaçtan, tahtadan, taştan, topraktan, takım şekiller. Zaten yüz yüzleri de taştan yurmuş, kurmuş, yapmışlar. Kendi nefislerine bile yardım etmeye güç getiremezler. O kutlar, kendi nefislerini bile koruyamadılar, kurtaramazlar ki sizi kurtarsınlar. Bizden ise sabah sahte <gülüyor> göremezler onları. Yani sahabet sahip çıkma. Sahip çıkma yani onlar o alay edene sahip olamazlar, sahip çıkamazlar, onları koruyamazlar. Evet, biz onları da, atalarını da bu dünyada ömürlerini tepelerini aşıp uzayıncaya kadar, yani onlara çok ömür verdik ya bazılarını ömür tabii ağa ver 60-70-70-90 gidiyor veriyor. Biz, evet biz onları da, atalarını da bu dünyada ömürlerinin tepelerini aşıp uzayıncaya kadar yaşadık, geçindirdik her türlü nimeti onların ayaklarına Her şeyi verdik. Geçindik fakat şimdi görmüyorlar mı ki biz o arıza gelip etrafından tedrice yavaş, tedrice yavaş yavaş eksiltip duruyoruz. O halde garip olanlar onlar mı? Burada eksiltip şurada öbürler şimdi şurada şey o doğru konuşalım. Hepimizi ömrü azdır. Demiş şurada gömrü'de geçirdiğim 3-5 saat gidem saat. Ama nereye bu ömürden bu bu saat gidecek. O zaman bu ömrü iyi iyi geç, iyi değerlendirmek lazım. Kendine eksik duruyoruz. O halde galip olamamalısın. Çünkü ömürler gidiyor, şimdi ne oluyor? Ömrün bitiyor bir yerde bitiyor. Bir garip miyiz, mağlup mıyız? Mağlup mıyız? kadar güçlü kuvvetli ol, dünyaya hakim ol. Bir hakim <gülüyor> hakimdi, işte o Nemrut da varmış ya, Elbistan'da. Adam buruna bir sınav kaçtı, sınav kaçtı, kafasına bir çekip burdura burdura geberdi gitti. Bunun gibi neler benim diyenler, Cengiz'ler, Atilla'lar, işte, Timur'ler hepsi çifti gitti. De ki, ben ancak vahiy ile başınıza, sizin başınıza gelecek tehnikelere haber veriyorum. Burada Hazreti Peygamber emir var. Bana Allah'ıma gelir, bunu ben kendimden söylemiyorum. Kendim gaybı bilmem, peygamberdir bir ama... Da daim tevazu gösterir. Ben kaybı Bu bana avak ediyor. Allah tarafından Ben de size bunu söylüyorum. Sağırlar inzar, inzar tehir etmek, geciktirmek. Başına gelecek tehlikelere haber veriyorum. Sağırlar inzar ve tehdit edilecek. Ne zaman? Duymazlar. E, sağır zaten duymaz. Tabiattan duymaz. Bir tehir edilen mesajda geçti birden olmaz. Ne zaman o da bir bir şey duymamadırken görür. Duymakmadık da. Şimdi burada şöyle küçük bir şey var. El-Art kelimesi ve ayeti kerimede. Bundan masaj şu. Müşriklerin bulundukları memleketlerde bir hasta hasmetmektedir. O memleketlerin tedricince Müslüman'ın eline geçeceğini, kafirlerin eline çıkmaması ile onun hesabını getirt eğeceğini sureaten temsil etmektedir. Hani dedi ki Ömer bu böyle bu başka bir şey okudum bunu. Bu da şöyle bir mana vermiş ki ikisi aynı aslında. Şimdi Paşa Mekke'de, Medine'de herhangi her bir yerde İslamlık doğdu. Bu yavaş olsa da büyüyor ama o şehrin halkında bulunan büyüyor ama bunu büyürken karşı tarafta yavaşça var, yani eksiliyor. Mesela 10.000 kişilik bir şehirde 1000 bin, bin tane Müslüman var, 9000 tane ö, ö, öbür dinler olan varsa ertesi gün bu 1000 tane Müslüman, 1000-1000-1000-1000-1000 bin, bin, bin, bin, bin, bin, bin oluyor. Bu çoğalırken öbür sabit olan nüfus, e, eksiliyor. Din bakımını eksiler. Bir zaman gelecek ki, Müslümanlar çoğunluğu elde edecek. Öbürleri e, kaybeden kim? Öbürleri, seninle alay edenler. Kazananlar inanırlar. O, o tefsir böyle yapmış, bu da böyle yapmış. İkisini de söylemiş oldum. Biz kıyamet gününü Ant olsun ki Rabbinin azabından onlara edne bir şey dokunsa, edne aşağılık, bayağı, onlara kötü bir şey dokunsa daha doğrusu şöyle söylüyorum. Ant olsun ki Rabbinin azabından onlara kötü bir şey, azap tabii kötü bir şey gibi şey olur ama insanın canı ölüyor, tabii olmaz. Dokunsa muhakkak ki, geldikler olsun bize, biz gerçekten zalimlermişiz diyeceğiz, o da kıyamette, kıyametteki insanlara. O zaman kendi günahlarını anlayacaklar ama iş işten geçmiş. Biz kıyamet gününe, burada kıyamet günü ehline söyleyecekler biz kıyamet gününe mahsus adalet terazileri koyacağız. Artık hiçbir kimse hiçbir şeyle haksızlığa uğramayacaktır. O şey bir hardal tanesi kadar bile olsa onu getiririz. Mizana, mizan terazi. Mizana koyarız. E, e, e, e, e, hesapçılar olarak da biz ederiz. Biz onun hesabını kendimiz gördük. Başkasına gerek kalmaz. Burada bir şey dikkat çekmiş burada. E, e, mizan bir olduğu halde yani adalet, Allah'ın adaleti. Bir. Burada mizan terazileri teraziler koyacağız diye. Yani şimdi acaba Allah'ın adaleti başka başım becerdi edecek. Sözüm anlaşılmasın diye aşağıda bir Adalet aynı adalet. Fakat terazide her tarafı teraziyle konulacak. Aynı adaleti ölçecekler. Yani te teraziyle bir yanlışlıklar. Terazilerin çokluğu için çabuk olması, bitmesi bakımda Yoksa adalet aynı, Allah'ın adaleti değişmez. O, o, o terazi aynı adaleti ölçer. Bu, bu, bu terazi aynı adaleti ölçer. Yani burada e, zaman e, koyacağı, muhakkak olacağı için Allah onu bazı yerlerde olduk yaptık bitiş çektiğinde söylüyor. Çünkü mutlaka olacak. Burada bir yanlış anlaşılmasın diye böyle bir şey vermişler. An olsun ki biz Musa ile Harun'a ikisi kardeşlerimiz. Hadi Musa ile Harun kardeşlerimiz bir ziya takva sahipleri için de bir şeref olan o pürkana vermişizdir. Şimdi bu da mahsus özel demekti özel. Pürkan ee, Kur'an'ın bir adı pürkan. Ya baş başıda ben yazıyorum. Allah'ın aslında pürkanın manası şu: Allah'ın emirlerini nehilerini nehilerini birden kitap. Kur'an da böyledir. Buradaki Hazreti Haruna ve Hazreti Musa böyle şey Tevrat. O da Allah'ın indirdiği bir kitap olduğu için orada Tevrat'a da Furkan deniyor. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in <gülüyor> adı Furkan Öyle takva sahipleri ki onlar tenhada da o takva sahipleri öyle insanlar ki tenhada da Rablerine candan saygı gösterirler. O onlar kıyametten korkanlardır. Böyle bir, bir tenhada ibadet etmek çok daha güzel bir şeydir. Etrafın rahatlık vermesinden ve gönül huzuruyla ibadet etmek imkanım vardı. Acaba görecekler mi? Beni görüp de ya hani ben belki kibirlenirim. Aa bak ben ibadetimi görüyorlar diyebilirim. Nefis ya yani istediğin kadar terakki nefis ölmüyor. Bir yerde beni nefis aldatabilir. Burada diyor ki onlar tenhada da Rablerine candan saygı gösterirler. Bu da haşyet. Haşyette bu mana vardır. Haşyet, sevgiyle korkunun karışık olmasıdır. Allah'a en güzel, yakınca odur. Haşyet. Allah'ı severken korkmakla acaba beni Allah terk eder mi? Korkudan da yanında bir müjde vardı. Sevgi. Korkun ve sevginin karışık olduğu bir şey. Allah'a böyle sevmek lazım. İçinde korku. Allah acaba benim yaptığım şey Allah'ı çok seviyorum ama acaba yanlış bir şey yok. Bunun korkusu var. Allah en yakını muhaşretle yaklaşmak. Karışık bir korku ile sevgi karışık. O haşyetli Allah'a ibadet edenler, onlar kıyametten çok korkanlardır. Çünkü kıyamet bir hesap günüdür. Acaba evet Allah çok seviyorum, acaba bir hatam oldu gene acaba bana azap verecek mi? İşte bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz feyiz kaynağı bir zikirdir. Zikir anmak, yadetler. Şimdi siz mi bunu inkar edici yerdesiniz? An olsun ki biz daha evvel İbrahim'e de rüctünü vermişizdir. ve rüçt bir insanın akıl bağlığı, aklının elmesi manasında bir insan belirli bir köşe geldiği zaman görüşleri değişir, manası değişir, şekli şemali değişir. Ama Hazreti İbrahim'e bu çok evvel verilmiş. Yani normal bir insanın, mesela şimdi bize kaç yaşa ya on teki yaş der ama insan on dört on yavaş yavaş rüştüne erer. Kanun günü bizde on daha güneylerde on iki, on vardı. Daha yukarılarda, kuzeylerde on dokuz, yirmiye falan çıkar. Güneşin de tesisi var burada. Ha. Andolsun ki biz daha evvel İbrahim'e de rüştünü vermişizdir. Daha genç yaşta, daha çocuk yaşta vermiş. Ve biz onu buna ehil olduğunu bilenler verdik. Şuna bakan vermiş buraya. bölümden evvel Allah'a bu vermiş. Buna işte bunu biz daha evvelde onun böyle bir şeye olduğunu biliyoruz. O zaman o babasına ve kavmine yani Hz. İbrahim mensup olduğu kavmine, tabi o kavm içinde kendi anası var, babası da var. Babasına ve kavmine sizin tapmakta olduğunuz bu heykeller nedir demişler. Bir sürü tahta, toprak falan şey, çamurdan yapılmış, şey yapılmış heykeller. Bunlar Tanrıcı, onlara tapınıyorlar. İşte, şunu bilhassa Allah'a tapmak kelimesini artık kullanmayın buna sonra. Allah'a tapılmaz, Allah'a ibadet edilir. Putlara tapılır, putlara ibadet edilir. İbadetle e, tapmak farklı şeylerdir. Putlara tapılır, Allah'a ibadet edilir. Burada da tapmak kullanmıyorum. ''Sizin tapmakta olduğunuz bu heykeller nedir?'' demişti. Bunlar yırtıcı hayvan, kuş ve insan şekillerinde düzülmüş heykellerdi. Bunlara tapıyorlardı. Kartal, doğan, işte kuvvetli ne varsa. Kartal kuvvet hayvan, doğan kuvvet hayvan. İşte güçlü kuvveti ne varsa onların aciz kalıkları için onlara heykeli yapmışlar, onlara tapıyorlardı. Onlar, yani babası ve kavmin dedi ki onlar biz atalarımızı bunların tapıcıları orada bulduk dediler. Biz sen gibi çocukken bizim atalarımız, büyük analarımız, babalarımız bunları tapıyorlardı. Biz de onları takviden tapıyoruz. İbrahim dedi ki az olsun, yemin olsun ki siz de atalarınızı apahçık ve tapuluk içindesiniz. Siz bunlara tapmakla iyi bir şey yapmıyorsunuz, sapıklık gösteriyorsunuz. Bunlar tapulacak yani ibadet edilir şeyler değildir. Değildir. Onlar der ki sen bize gerçeği mi getirdin? Bu söylediğin şeyler, sözler gerçek mi bunlar? Getirdin. Yoksa sen şakacılardan mısın? Yoksa sen bizimle alay mı ediyorsun, bize şaka mı yapıyorsun?" dedi. O da, demek ki Hazreti İbrahim, o yaşta da kavim içerisinde sürdüğü geçen bir insan, yani sen bize şunu şaka, şaka mı diye onlar bana söylemişler. buradaki da şey, şeye göz ifadeyi söylüyorum. O da dedi ki, hayır dedi,